...hangi durumlarda oturarak namaz kılınabilir? Namaz dinin temel ibadetlerinden birisidir. Her Müslüman mutlaka namazını kılacak. Namazların kazası ancak şu hallerde söz konusu olabilir. Kişi otur ayakta namaz kılamıyorsa oturarak kılacak. Oturarak dahi namaz kılacak kudreti yoksa... Sırt üstü yatarak, ayaklarını kıbleye tevcih ederek veya yan üstü yatarak, başıyla ima ederek namazını kılacak. Artık öyle bir hal ki, başıyla bile ima ederek namaz kılacak fiziki bir kudreti yoksa, kişi ancak bu şartlarda namazını terk edebilir, ileride şifa bulursa namazlarını kaza eder. Eğer şifa bulmadan bu halde vefat ederse, inşallah umulur ki Cenab-ı bu haldeki namazlarından onun muakaze etmez. Şimdi bu ifadelerimizden de şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Namazda ayakta durmak kıyam farzdır. Dolayısıyla kişi ayakta durabilecek kudreti varsa mutlaka ayakta kılacak. Eğer ayakta duracak kudreti yoksa oturarak da olsa namazını kılacak. Burada bir parantez açarak Son günlerde özellikle bazı canilerde kişilerin sandalye üzerinde veya tabure üzerinde namaz kıldıklarını görüyoruz. Bence bu kardeşlerimizin çok dikkatli olmalarını özellikle tavsiye ediyorum. Zira bizim klasik fıkıh kitaplarımızda bu şekilde tabure üzerinde bir namaz tarifi yoktur. Ancak eğer ayaklarında veya dizlerinde hakikaten oturmasına engel bir durum varsa... Mesela platin varsa, bir başka şey varsa, oturarak da olsa namaz kılamıyorsa belki tecviz edilebilir. Ama sokaklarda rahat dolaşıyor, oturarak namaz kılma imkanı varsa, sadece bana kolaylık olsun diye böyle bir tercihte bulunuyorsa, bence böyle bir tercihte bulunmaması gerekir. Fukahamızın, ülemamızın tarif ettiği şekilde ayakta namaz kılacak kudreti yoksa mutlaka oturarak, Oturarak da imkanı yoksa ayaklarını kıbleye çevirerek veya sırt üstü yatarak başıyla ima ederek namazını kılmalıdır. Böyle kendine özgü bir takım mazeretler üreterek tabure üzerinde, sandalye üzerinde namaz kılmamasını tavsiye ediyoruz.